''Cennete girince erkeklerin hurisi olacak diyorlar. Kadınların da olacak mı?'' Allah Teala bize cenneti anlatıyor, cennete davet ediyor. وَبَشِّرِ اللَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَات۪ي Müjdele buyuruyor, ehli imana, ameli salih olanlara. Yani cennet insan nasıl cezbederse öyle anlatıyor. İnsan içine dünyada şehvet koydu. O şehvetle insan nesi devam ediyor? Şehvet var, para kazanıyor. Mala dair bir şehveti var. Kazanıyor, mal biriktiriyor. İşte kadına dair erkeğin bir alakası var. Aile oluyor, evin geçimini sağlıyor. Demiyor ki ya ben yediriyorum, içiriyorum sizi. Aile muhabbetine dönüşüyor zamanla o. Kontrollü, İslam onu nikahla kayıt altına alıyor. Nesil devam ediyor. Yani o şehvet insana aileye o şehvet cemiyeti imara insan davet ediyor. Allah Teala da insanı cennete ne cezbeder? Bakıyor, kulu biliyor, elaya alamman kadar Seni de biliyor, erkeği de biliyor, kadını da biliyor. Erkeği neler cezbederse onları anlatıyor. Ama kadınla alakalı umumi hitaplar var. Yani şöyle bakın, bir adam kızına oku alime, salihe, mucahide ol, seni falanla evlendireceğim dese, bu kız için mükafat olmaz. Başını öner, mahcup olur, utanır. Ama oğluna dese ki, evladım şunları şunlar yap, seni evlendireceğim dese, elhamdülillah o imkanları hazırlayacağım dese, çocukta bir muhabbet olur değil mi? <gülüyor> Erkekte de bir muhabbet olur. Peki, bunu sen bilirsin de Allah Azze ve Celle bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Ela ya'lemu men khala Kadınla alakalı nasıl bir ifade kullansın? O kadın Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Sonra kadın için böyle bir şey Onlar neyi kastediyor? Malum o mükafat olmaz Muhal farz Şöyle bir durum olsa Kızlar ve erkekler Toplasalar bir yere Deseler ki erkeklere Günah yok muhal farz Deyince her şey söylenebilir yani farz-ı muhal, günah yok, dilediğinizi yapacaksınız. Ne yazar gençler günah yoksa? Yazarlar değil mi? Yukarıdan aşağıya. Kadını birinin sıraya koyanlar olur önemli miktarda. Peki kızlara deseler, günah yok neyi istersiniz? Şunu almak isterim, bu benim olsun, falan yerde alışveriş yapayım, annemi göreyim, kız kardeşimle buluşayım, onları yazarlar. Dolayısıyla, elha يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٍ seni senden özge bilen kim? Şah damarından sana daha yakın olan Allah Azze ve Celle. Gece kalkacaksın. تَتَجَافَا cunubuhum anilmadaci. Kalkacak, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duracak. Sen ne kaldırır? Erkeği ne kaldırır? O cennet kaldırır. Cemalullah kaldırır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Rıza-i İlahi var. Ama kadın umum manada cennet. Ne istiyorsa cennete bütün bunlara ulaşmış olacak, bütün bunlara nail olacak. Onun için erkek için huri vardır, kadın için istediği her türlü nimet vardır. Yani ne cennete cezbedecekse kulunu Allah Teala onu zikrediyor Kur'an-ı